Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri ben Selim Badur. Ben Ayşegül Tözeren. Efendim Mart ayının son günündeyiz. 31 Mart 2023 yine bir cuma günü 95.0 Açık Radyo'da. Önce sağlık programındayız. Ben e, sevgili Ayşegül ve yine Ayşegül'den rica edeceğim. E, iki konuğumuz var çok değerli. Bize vakit ayırdılar sağ olsunlar. Onları tanıtmayı ben yine Ayşegül'den rica edeyim. Evet çok değerli iki konumuz var. Profesör Doktor Esin Şenol ve Doçent Doktor Ali İhsan Ökten bizimle birlikte. Ee, Esin hocamız da e, Ali İhsan'ı tanımayan yok diye düşünüyorum ben. E, ondan dolayı e, çok da tanıtmaya gerek yok. E, Esin hocamızla e, Ankara'da bir üniversitenin e, odasına bağlıyız. Ali İhsan'la da Adana Şehir Hastanesi'ne bağlıyız. Şu anda gerçekten e, iki tane önemli merkezde bağlıyız. Ama tabii bizim konumuz yine değişmiyor. Biz e, Şubat ayından beri söylemiştik. Covid-19'da gösterdiğimiz ısrarı deprem içinde göstereceğiz. Hatta biraz... Ee, belki bu programda deprem ve Covid-19'da e, konuşabiliriz, konuşmalıyız diye düşünüyorum. Çünkü e, salgınlar e, herhangi bir bürokratın ya da siyasetçinin bitti demesiyle de bitmez. E, ondan dolayı belki bu konuya da biraz e, geri dönmemiz gerekir diye de düşünüyorum bir kez daha. E, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Ee, hem sevgilesin hem e, sevgili Ali İhsanlıktan'dan. Ee, tabii bahsederken konuşacaklarımız biz birlikte geçen hafta bir, e, bir seyahatimiz oldu. Ayşegül oradan girelim istersen. Biraz bilgi tabii verir ki. misin? Tabii ki. Ee, geçen hafta biz e, Antakya Sanat Kolektifinin çağrısıyla birlikte zaten Türk Tabipleri Birliği'nin çok uzun süredir e, depremin ilk gününden beri Aralıklı gittiği e, Antakya'ya e, Hatay'a e, Türk Tabipleri birliği. Doktor Ali Özyurt Kültür Sanat ve Edebiyat Kolu'yla birlikte yazarları da e, alarak yazarlarla birlikte e, biz e, Antakya'ya deprem bölgesine hareket ettik. E, tabii ki Esin Hocamız, Ali İhsan e, bizimle birlikteydi e, bu ziyaretimiz esnasında. Ee, yazarlardan çok e, okurla e, çok hemhal bir ilişki kuran Latife Tekin, Yavuz Ekinci, e, Deniz Durukan, Altay Öktem. Ee, Akkızarıç gibi yazar, şair arkadaşlarımız da şu anda sayamadıklarım, kusuruma bakmasın, bizimle birlikteydi ve çok sayıda hekim arkadaşımız da birlikteydi. Çadır kentleri gezdik, orada e, eğitim kampüslerinde neler yapılıyor, e, onları e, ziyaret ettik ve tabii bu son ziyaretimiz olmayacak. Türk Tabipleri Birliği üzerinden birçok ziyareti de gerçekleştirme planını ve projesini yaptık. Yani e, tabi edebiyatçılar da gerçekle yüzleşerek yazarlar e, hep birlikte bir kez daha gerçekle yüzleştik diyorum e, programa bakarken e, başlarken hafifçe gözüm sosyal medyaya e, kaymıştı e, bir e, tweetin çok reti aldığını görüyorum Elon Musk'ın tweetinin e, bir, <gülüyor> biraz da buna gönderme yapmak istiyorum şöyle yazmış Elon Musk if you don't like reality just ignore it eğer gerçekten hoşlanmazsan sadece <gülüyor> ihmal hatamı gibi bir şey söylemiş. Yani e, dünyada e, bu buraya doğru giderken ve bu korkunç retweet alırken e, biz bu programda e, pek eee Elon Musk tarzı değil sadece gerçekleri konuşacağız. Ben de ee, böyle bir tweet aldım deyince bize bir şey bir mesajı var zannettim ama öyle değilmiş. Belki bizedir hocam. <gülüyor> belki çok kaynaklardan bahsediyoruz. Evet Ayşegül'ün bahsettiği ekip ve Hatay bölgesini ziyaretimiz hem'sinin daha önce de gittiği bölgeden Sayın Ökten zaten orada ve başından bir günden bir iki dakikadan beri Adana'da ve civarında görev yapıyor orada. Çalışmakta onun sorunlarını e, yaşıyor. E, nereden başlayalım? Önce istersen Ayşegül Esin Şenol'a söz verelim. Biraz evet. o izlenimlerini anlatsın. Sonra da Ali İhsan Hoca'dan rica ederiz. Şimdi e, öncelikle tekrar merhaba e, herkese. Gerçekten Ayşegül'ün söylediği gibi ürpertici bir e, bükülmüş gerçeklik ve gerçeklikten kaçma çağındayız. Ve bazı coğrafyalar gerçekle yüzleşmeden... Asla iflah olmayacak gibi duruyorlar. Dolayısıyla e, evet doğru haklısın Ayşegül. Mesajların bize dönük bir yanı da var ama ben dünyayı kurtaracak olanın e, bu ütopik romantizm olduğunu ve gerçeklere sadakat olduğunu düşünenlerdenim. Şimdi şöyle söyleyeyim, ben iki ay aralıkla bir yolculuk yapmış oldum neredeyse. Önce 6. 7. gün civarında gittiğimiz bir Antakya ve iki ay sonra gittiğimiz Antakya. Bizim ekipte olanların orada beklentilerinin bir çadır kent ya da konteyner kentlerle karşılaşmak olması ve onu bulamadıkları zaman şaşırmış olmaları benim de bu iki ay arayla yaptığım ziyarette. Aslında tek farkın e, orada canlılığı sürdürmeye çalışan adeta nöbetçi bir e, ne diyelim varoluş mücadelesi gibi orası enkazlara ve mola terk edilmesin diye canlılığı sürdürmeye evet. çalışan e, oralılar ve onlara omuz vermeye giden onların gerçeklerine ve kederlerine omuz vermeye giden gönüllülerin oradaki başlattığı yaşamak iradesi tek ve en önemli fark buydu. Gerçekten hala e, çok tek başlarınalar. insanın İnsanın genzini yakan bir molos tozu, e, gözlerini yakan bir molos tozu ama bir yandan orada canlılık iradesini sürdürmeye çalışan kararlılık ve o kararlılığı aslında kendileri kederli ve e, enkaz altında yakınlarını ya da evlerini bırakmış insanlardan geliyor olması. Tabii e, Antakya Sanat Derneği'nin yaptığı çağrı ve bu çareyle yola düşmüş olmamız çok e, değerli. Çünkü şöyle düşünüyorum ben, e, kurtuluş trajik olmak zorunda. Trajik bir kurtuluşta sanatsal bir başkaldırı gerektirir. Orayı ancak e, tababet, bilim ve sanat iyileştirir. Ve onlara omuz vermesi gereken tababet, e, bilim ve sanat e, sık sık orada. E, orada ilerlerken en çarpıcı ve en umut verici e, şey... Aslında Tomruk Suyu İnisiyatifi'nin orada çocuklar için kurduğu adeta Vaha gibi bir sanat, pardon bir akademi, bir eğitim akademisi gibi karşılaştığımız o Vaha. Üstelik de en çok e, yıkılmış, dökülmüş ve en çok e, kimsesiz bırakılmış Samandağ'da bunu yapmış olmaları görüyoruz. E, hiç azımsanmayacak bir iradenin göstergesi aynı zamanda. Tabii Türk Tabipler Birliği'nin ve başka sivil toplum inisiyatiflerinin orada konteynerları ve çadırları var ama hiçbirimiz orada düzen ve nizam içinde bir ne çadır kent ne de konteyner kent görmedik. Hatta bu akademiyi sürdüren grubunda ciddi bir şekilde şiddetle konteyner ihtiyaçları olmasına rağmen ki şikayetleri yok orada Malezya'dan gelmiş gönüllü hekimler aracılığıyla sağlık hizmetlerinin çocuklarda sürdürülmesi söz konusu olduğu halde ee, e, o yani aslında bazılarımız için bedeli hiçbir şey olmayan o konteynerların bulunamayışı. yani e, şöyle diyelim bir e, hat oluşmuş yani yok oluşun yanında bir hat var Orada canlılığı sürdürmek için müthiş bir mücadele ve çaba var. Orada sanat, bilim ve tababet el ele. Ve evet e, tıpkı e, Tomluk Suyu inisiyatifi'nin söylediği gibi yaşamı yeniden yaşartma vahaları e, kurulmaya çalışılıyor. Ama e, sürdürülebilir olması için ve e, onarılabilir olması için çok daha büyük çaplı bir desteğe ve hiç unutulmamaya ihtiyaçları var diyelim. Salgın hastalıklar bakımında herhalde sonra konuşuruz. Çünkü oradaki hekimlerle de konuştuk, görüştük. Ee, ben şimdilik böyle e, bitireyim. Hocam çok teşekkür ederiz. Bu arada e, sosyal medyayı da takip ediyorum ben. E, şairlerden katkılar var e, sizin konuşmanıza. Şöyle diyorlar, e, radyomuz ütopik romantizme açık, şiirsel gerçekliğe de diyorlar, gerçekçiliğe de. <gülüyor> <gülüyor> ee, sanatçılar ve şairler tarafından da izleniyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sanıyorum sözü de Alistan'a e, vereceğiz. Alistan, şimdi benim orada gördüğüm e, sağlık hizmeti sunumuyla ilgili ciddi soru. E, evet. Bu arada e, Özcan Yaman'a da bir e, selam ve. İfa dileklerimizi ortaya. iletelim. Ee, orada da gördük yani bizden sonra giden fotoğrafçılar grubunda da Özcan Yaman'a hafriyat kamyonu çarptı ve ağır yaralandı. Ee, şu anda hastanede ve iyi. Ee, ama e, burada hem bir hafriyat kamyonu sorununu görüyoruz hem dört yol hastanesine kaldırıldı Özcan Yaman. Orada benim gördüğüm sağlık hizmeti sunumuyla ilgili çok çok ciddi bir sorun var. Yani e, bunu nasıl idame ettirir? Bir önceki programda da biz e, Sahra Hastanelerinde çalışmış e, çevirmen arkadaşımız, aynı zamanda akademisyen Aslı Otman'la konuştuğumuzda yavaş yavaş uluslararası Sahra Hastanelerinin de ayrılmakta olduğunu öğrendik ondan. Yani ne olacak Ali İhsan sağlık hizmeti sunumu? Öncelikle herkese merhaba. Nazik davetiniz için çok teşekkürler. Hem sana hem Selim hocama. E, tabii ki aslında e, girişten başlarsam e, Elon Musk eğer Hatay'ı görürse e, gerçeklikle yüzleşecektir. O yüzden o, o attığı tweetlerin e, şekli de değişecektir diye düşünüyorum. E, tabii ki Hatay, e, Antakya veya e, Samandağ, İskenderun hakikaten çok önemli. Hani Türkiye'de çok kültürlüğüm. Ben Hatay'ı e, çok kültürlüğüm başkenti olarak e, tanımlarım. Ve e, bu özelliğini Devam ettirmesi çok önemli. Yaptığımız etkinlik de orada bu o amaçlıydı. Tabii ki Hatay'ı biz e, tekrardan e, eski konumuna getireceksek, ayağa kalkacaksa tabii ki bunda sanatın da önemli bir e, katkısı olacak. E, belki bu konuya tekrar e, döneriz ama ben e, sağlık açısından baktığım zaman henüz hiçbir şeyin çözülmediğini görüyorum açıkçası. Yani hepimiz gördük orada. Gerçekten orada e, devletin henüz varlığını hisseden herhangi bir şey yok. İşte çadırların durumunu gördük. Olmayan konteynerların yerlerini gördük. Sağlık sorununun hiç çözülmediğini gördük. Ve şu an hala senin de bahsettiğin gibi Hatay ilçeler dahil olmak üzere sadece dört yolda bir ikinci basamak devlet hastanesi var. Onun haricinde herhangi bir sağlık birimi yok. Var olan çadır hastanelerde yabancıların kurmuş olduğu çadır hastaneler işte İtalyanların kurmuş olduğu, İspanyolların ve Amerikalıların e, kurmuş olduğu hastaneler. Ve orada e, Türk tabipler Birliği ve Hatay Tabip Odası gönüllülük üzerinden giden çok o, güzel çalışmalar yapıyor oradaki e, arkadaşlarımız. Ve neredeyse tüm Hatay'a köylere varıncaya kadar e, bir e, sağlık hizmeti sunmaya çalışıyorlar. E, ama e, sorunu e, daha temelden almak gerekir artık. Çünkü o ilk 15 gün... E, Yaralıların daha çok e, ikinci ve üçüncü basamakta tedavi edildiği dönem bitti artık. Bundan sonraki bizim için önemli olan e, koruyucu sağlık hizmetlerinin ön plana e, geçildiği, getirildiği, birinci basamak sağlık hizmetlerinin e, kuvvetlendirilmesi gereken bir dönem. Çünkü tabii ki e, konunun esas bir e, e, bilgi sahibi olan esin hocam da burada salgın hastalıklar, salgın hastalıklar söz konusu ve onunla ilgili bundan sonraki o süreç çok daha e, karşımıza gelecektir diye düşünüyorum. Onun önlemlerini şimdiden almamız gerekir. Eğer o önlemler alınmazsa çok ciddi sorunlarla karşı karşıya e, kalabiliriz ve onun e, uzaktan işaretleri görülmeye başlanıyor. Hani ishal vakalar var henüz bir salgına dönüşmüş değil ama e, bize gelen bilgi Suriye'de bir kolera salgını olduğu yönünde hani onun onun e, bizim bu tarafa geçme olasılığı da yüksek. E, bu nedenle e, şu an önemli bölge tekrar e, soğuk altında yağışlı hava e, ve daha da soğuyacak havalar ve her yağış demek her e, bu yağışlar biliyorsunuz bir de sel felaketine dönüşüyor sel felaketinden sonra da e, temiz su bulma sorunu çok daha fazla oluyor salgın riski çok daha artmış oluyor e, herhangi bir altyapı hizmetleri henüz daha tam olarak oluşturulmuş değil yani sağlık alanında veya genel temizlik alanında kısacası özetlemek gerekirse aradan geçen e, 50 gün e, veya iki aya yakın bir zaman. İki aya yakın bir zamanda henüz e, atılmış çok böyle e, e, sağlık alanında, temizlik alanında, temiz su e, açısından, barınma açısından e, henüz şartlar e, sağlanmış değil. E, aksine bundan sonraki süreç gerçek depremzedeler gel geçiyor. Gerçek depremzede insanlar olacak çünkü artık giderek yardımların azalmaya başladığı insanların orada unutulmaya başladığı bir sürece gireceğiz biz ve öyle nitekim o yüzden oradaki insanların aslında sorunu çok daha fazla artacak bizim bu sorunları gündemden düşürmeden sürekli olarak gündeme taşımamız lazım zaten iktidar bunu çok fazla gündem olmasını zaten istemiyor açıkçası sorun orada. Ve bu konuda da e, ciddi bir çalışma da e, yapılmıyor. Bunu hepimiz gözlerimizle gördük. E, sağlık açısından durum bahsettiğim gibi henüz e, atılmış çok veya düzeltilmiş herhangi bir durum yok. Aksine sorunlar ağırlaşarak devam ediyor. Bu şekilde. Ayşegül burada bir e, sizin söylediği Ali Hocam çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Konuşmayı sürdüreceğiz ama Sayın Esin Şenol'un verdiği bilgilere bir e, ilave de bulunabilir miyim e, araya gidip? Şimdi e, her şeyden önce e, Esin'in ikinci gidişiydi. Ali İhsan Hocam hep orada. E, biz ilk kez e, gittik Hatay'a ve aradan 53 gün geçmişti. Üzerinden. 53 gün e, geçmiş ve açıkçası e, hani ben abartılı ya da e, kısmen doğru diye tanımlıyordum ama hiç abartı değilmiş. Gerçekten orada devlete ait herhangi bir ize rastlamadık biz. Bilmiyorum ben mi atladım acaba bir şeyi. Yani düzgün bir yardım, düzgün bir e, e, çadır kent görmedik. E, gördüğümüz en e, çarpıcı nokta molozların süratle kaldırılmaya çalışılması. Onun için çok fazla sayıda kamyon, çok fazla sayıda kepçe, vinç çalışmaktaydı anda. Bir asbest sorunu ve e, toz yığını vardı. Uzatmayacağım ben. Konuklarımızın konuşması daha uygun olacak. Ancak bir noktaya dikkat çekeceğim. Sevgili Esin Şenol'un bahsettiği bu tomruk suyu. Burada ziyaret ettiğimiz küçük bir e, böyle çadırlar birimi vardı ve orada e, bir sivil toplum örgütü, bir parti, bir örgüt falan değildi. Sadece genç gönüllülerin kurdukları bir eğitim birimi oluşturmuşlar. 8. ve 12. sınıftan 200 öğrenciye e, depremi atlatmış, e, enkazdan sağ çıkmış 200 öğrenci, bunlar e, ders veriyorlar derslikleri var. E, fakat kendilerinin bir sorunu var. Çünkü seradan bozma bir takım yerleşim birimi. Onlara yerleşim birimi de denmez. Çadır da denmezler Ve seraların içinde uyuyorlar geceleri. E, dedikleri de güneş çıktığı zaman e, e, naylon kokusundan içeride uyumuyor kalınmıyor. Yağmurda, rüzgarda zaten üstümüzden uçup gidiyor. Şimdi buraya bir tane konteyner lazım. Döndükten sonra buradan bir çağrı yapmama izin verin son iki dakika. Konteyner fiyatlarına baktım. 60.000 ile 120.000 lira arasında değişiyor konteyner birimleri. Önümde dün aldığım bir e mail var. Klimut Derneği, bu da Klinik Mikrobioloji Uzmanlık Derneği. Diyorlar ki yaptığımız görüşmeler sonucunda toplam 21 metrekare genişliğinde banyo ve tuvaleti içinde bulunan 4 adet konteyneri aldık. Bunları da gönderiyoruz. Diyorlar. Yani küçük bir mikrobiyoloji derneği bile 4 konteyner alıyormuş. Lütfen en azından. Bu tarz yerlere ki Açık Radyo'ya sevgili Ayşegül'e müracaat ederek o gönderecek yerin adresi alınabilir. Evet bu belki sahilde bir kum tanesi ama çok özveriyle çalışan bir avuç gencin yaptığı inanılmaz bir katkı var. O katkıya bizler de İstanbul'dan hani oturduğumuz evlerden bir katkıda bulunup en azından kendilerine böyle daha korunmalı bir yerde barınmalarını sağlayabiliriz. Bu da bir katkı, bir çare olsun diye Oraya girdim. Kusura bakmayın. Esin Sövç sende. Şimdi şöyle söyleyeyim. Gerçekten insanın aklının almadığı aslında bazılarımız için, bazıları için özellik e, zenginliğin e, ölçüsüz ve hesapsız olduğu bir grup olduğu düşünülürse ve toplanan bağışlar düşünülürse orada e, bir konteynera e, ki onu da Dayanıklılık için istiyorlar. Yani orada evet, bu eğitimi evet. sürdürebilme dayanıklılığı için istiyorlar. Pırıl pırıl insanlar, özel gereksinimi olan e, öğrencilere bile e, hazır e, ders veren orada. Bu konuda eğitimli bir kişi var. Ben pazar günü T24'teki yazımda da burada bundan söz edeceğim. E, sevgili Ayşen Şahin de paylaşmıştı bunu Twitter'da. Seraylarda yaşıyoruz esprisiyle durumu evet. düşecek evet, evet. kadar. Ee, böyle, ve ne diyelim gerçekten şiirsel bir gerçeklik diyelim deminki atıfla şiirsel bir gerçeklik içinde orada bir tohum eken insanlar var. 1200 kadar çocuğa ulaşıyorlar. Bunlar e, insanın e, iyileşmekten e, ve yeniden e, bu varoluş e, mücadelesine geçecek o coğrafyadan umudunu kesmemesi için en önemli nedenler. Ama insan şuna çok büyük bir öfke duyuyor. İki ay olmuş. İnsanlar dünyanın hiçbir yerinde böyle bir sosyal yardımlaşma ağı bu kadar e, hızlı ve akıcı bir biçimde ve bu kadar özverili bir biçimde sağlanamazken tıpkı pandemide sağlıkçıların muhteşem özverisine rağmen başımıza gelenler gibi üstelik o muhteşem özveriyi gösteren ve e, bütün yani ahlak dediğinizde o tanımın içini dolduran hekimlerin sonradan uğradıkları türlü eza ve cefa gibi çok tuhaf. Yani e, ne diyelim ne buna ironi denilir ne paradoks denilir hiçbir şey denilemez. Sadece e, e, yok olması gereken tek gerçeklik e, bu diyebiliriz. Yani bu şiddet, bu eza, bu terk etmişlik, bu yalnızlık. Gerçekten e, orada kederin içinden çıkmış insanlar kiminle konuşsak e, çocuğunu kaybetmiş, her şeyini kaybetmiş onlar bu varoluş mücadelesini sürdürüyorlar en ufak bir destek görmeden. Ama küçük küçük işletmelerin açılmaya başlamış olması, bakkalların manavın açılmış olması, benim gittiğim ilk günlerdeki o soğuğun, Nispeten kırılmış olması, tabii ki deprem bölgelerinin tümünü yani Adıyaman çok daha dramatik bir durumdaydı. Antakya çok dramatik, Adıyaman çok daha dramatik. Hiç kimse girmemişti ve sivil toplum inisiyatifi dışında hiçbir şey yoktu. Oraları bilmiyorum şu anda ama aşılama çalışmaları nasıl sürecek, nasıl sürdürülecek? Bir konteyner kent yok, bir çadır kent yok, bir sağlık sistemi kurulmamış henüz. Şebeke suyunun devamlılığı sağlanmamış, önümüz sıcak ve yaz. Sadece oradaki insanlar sağ duyularıyla katı atak atıkları da topluyorlar. Her şeyi yapıyorlar. Yani nasıl enkazları elleriyle kazdılarsa şimdi elleriyle bir şey inşa etmeye çalışıyorlar. Ama bunu yapabilmek çok kolay değil. Yani bu romantize edilecek bir şey değil aslında. Bunu yapabilmek için çok büyük bir desteğe ve çok uzun soluğa ihtiyaç var. Bunu öylece onların üzerine yıkıp geçemeyiz. Sadece bir canlılık belirtisi olmasa o coğrafyanın çoktan terk edileceğini söyleyebiliriz. Eğer onlar o nöbeti tutmasalar bütün acılarına rağmen enkaz ve tozları arasında o coğrafyanın terk edileceğini söyleyebiliriz. Hiç kimsenin sahip çıkmayacağını söyleyebiliriz. Evet salgın hastalıklar bakımından hem önümüzdeki günler hem insanlar düşünsenize yağmur yağdığında çadırlarda montlarıyla oturup kalkıp uyuyorlar falan çok kolay çekilebilecek ve fiziksel dayanıklılık bakımından da kolay karşılanacak süreçler değil. Hepimiz sürekli orada olmak zorundayız. Şimdi o mesela eğitim akademisinin olduğu bölümden Malezyalı hekimler gittiği zaman Gönüllü hekim ihtiyacı olacak. Gönüllü neden nedense bakanlık bir türlü koordine etmiyor. Koordine etmesi şu demek, yani orada konteyner en azından kalacak yer ve ihtiyaçlarının sağlanması gerekiyor. Çünkü hekimlik fiziksel ve zihinsel esneklik ve dayanıklılık da isteyen bir süreç vesaire. Yani hem gerçekten umut hem öfke, kızgınlık... Ee, Bahar'ın daha iyi e, başlamasını ummaktan başka bir çaremiz yok diye düşünüyorum ben. Peki e, çok teşekkürler Esin. Ayşegül eğer uyuyorsa Ali İhsan hocama söz vermeden bir müzik arası verelim. Ve bu e, müzik arasında da e, Anadolu'nun çok önemli bir sesi Bozkur'un tezenesi Neşet Ertaş'ı dinleyelim. Esin'in bütün söylediklerinin üzerine Ertaş'tan Ah Yalan Dünya ismi parçayı dinleyelim. Neşe taş klasiği dinledik. 31 Mart 2023 parçana daha Ah Yalan Dünya hepinizin bildiği bir parça. E, bugünkü konuşmalarımızın içeriğinde birazcık e, böyle fizikselleştiren bir parçaydı. Buraya bir gönderme oldu. Evet 95.0 açık radyo değiliz her zaman olduğu gibi. Saat 13'te başlayan önce sağlık programı da konuklarımızdayım Esin Şenol ve Ali İhsan Öktenli söyleşimizi sürdürüyoruz ağırlıklı olarak. Hep birlikte geçen hafta ziyaret ettiğimiz Hataş, e, Hataş, pardon, Hatay ve e, Saman'da ziyaretlerimizdeki gözlemlerimizi e, konuklarımız aktarmakta. Evet e, Ayşegül sana bırakayım herhalde Aleyhisselam Hocam. Evet e, bu arada Antakya'dan da e, bize selam sevgi iletiliyor. Antakya sanat kolektifindeki yazar arkadaşlarımız, şair arkadaşlarımız, Tunay Devrim, Edip Yeşil bizi orada, oradaki humalı çalışmaların içinde de dinliyorlar şu anda. Hepimize selam yolladıklarını söylüyorlar. Radyomuz açık diyorlar. Her şeyle anlar. Ayşegül tabii Antakya'daki bizi orada ağırlayan, bizimle beraber olan yazar arkadaşlarımızın dışında ve ben özellikle çok etkilendiğim bir kişiden Hatay Tapu Odası Başkanından bahsetmek istiyorum. Evet. Ali gerçek efendim. Hadi kanatlı evet. Evet yani o inanılmaz çalışan Aa, yani e, gelsin şey. bir şey. Yani geldi kahve içirdik. Neminas Bey ya benim işim var dedi. Böyle <gülüyor> de bir insan yani böyle böyle çalışan insanlar var orada. Hala. Ali yalnız bizim Hatay Tapu Odası Başkanımız değil galiba İyi. Sevdar Başsavcı. Yönetimde e, e, yönetim e, Ali e, ama e, e, çok çok çok çalıştı gerçekten. Değil mi? Değil mi? Yani e, Hatay Sağlık Koordinatörü mi demek lazım? Ali'ye <gülüyor> bilmiyorum. <Yani gülüyor> her şeyi çözüyor. Galiba, şey diyordum, o bölgedeki TTB koordinatörü değil mi Ali İhsan? Evet evet evet. evet. Tabii, TTB Hatay Koordinatörü Odası adına ama orada Sağlık Müdürlüğü'nün valili valiliğin veya belediye başkanının yapamadığı sağlık alanında yapamadığı evet. işleri Ali orada gerçekten orada kendisine hem e, Hatay'dan hem de e, Türkiye'nin değişik yerlerinden gelen TTB gönüllüleri aracılığıyla yapıyor ve çok e, 24 saat çalışıyor açıkçası. Ali ben e, çok e, gittim oraya ve Ali ile çok görüştüm. E, gerçekten e, çok... E, ne diyeyim? Antakya'ya heykel dikilecek adam diyebilirim Aliçi'ye. Gerçekten öyle ben çok etkilendim ve yani yüzünde hiç aksamayan bir gülümseme, evet. gayet olumlu, sanki basit sıradan bir gün yaşıyormuş gibi ve sorunların üzerinden gayet etkin bir şekilde gelmekte. Kendisine buradan selam edelim, ne yapalım, kolay gelsin diyelim. Bu insanların aldı isimlerini unutmamak lazım herhalde. Müthiş bir ödül aldı aslında. Heykeli dikilmiş gibi evet. oldu. Hocaların hocası Nusret Fişek yani daha ne olsun onun adına verilen ödülü aldı. Halkın doktoru ödülünü aldı. Bence bir insanın onurla taşıyabileceği en önemli ödüllerden evet, biri halkın doktoru olmak. Evet Ayşegül. Ee, i̇leride dilerim oradan Hatay'da insalık müdürü olur belki Ali. <gülüyor> Belli olmaz hayat. Çok <gülüyor> o çocuğun bürokrasinin içine ya. Bu yok, yok bence de bence de girmesin Ali böyle yok yok peki girmesin tabii tamam. Ali masa başında oturacak adam değil çünkü yapamaz ya başında. ben söyledim e, yalnız aslında il sağlık müdürleri de masa başında oturmamalı da e, ha, neyse yani, diyelim yani, neyse <gülüyor> evet, e, evet e, yavaş yavaş bu salgın e, noktasına da e, geçelim diye düşünüyorum Ali insanın bazı konularda bu konuda aktardıkları vardı. Suriye'de evet Dünya Sağlık Örgütü'nün de web sitesinde oradaki koleri salgından söz ediliyor. Yaz geliyor. Artı olarak Covid-19'da aslında yavaş yavaş kendini biraz hissettiriyor gibi şu anda. Bir hızlı isin Hocam'a bu konuyu sorup Ali İhsan'a dönmek istiyorum. Ayşegül, Esin başlamadan bir not düşebilir miyim izin verirsenize? Ee, geçen hafta içinde, bunu hocalarım biliyorlardır ama açık radyo dinleyicilerle de paylaşmak önemli diye düşündüm. Geçen hafta dünyada kaç Covid olgusu var ve kaç kişi yaşamını yitirmiş? Bilmiyorum, bana e, önemsenecek bir sayı gibi geldi. 950 binden fazla bir hafta içinde dünyada yeni olgu var. Ve tüm dünyada yine bir hafta içinde 6480 kadar da ölüm var. Yani hala böyle binlerle ifade edilen olgu ve ölümler meydana gelmekte. Bunu söyleyip esine sözü bırakalım. Ee, şimdi e, tabii e, e, virüs demeye çekiniyorum. Çünkü virüsteki üyü arıyorlar ya hani onun için. <gülüyor> ben ağzımın alıştığı şekilde gene virüs diyeyim, virüs e, evrimini sürdürüyor. Ve e, evrim, omikrondan giden evrim öne alınamaz bir şekilde. Artık biz pandeminin dördüncü yılına geçtik ve bizi koruyan tek şey var. Aşılanma ya da doğal bağışıklık yoluyla bir şekilde dünya nüfusunun yüzde 65-70 kadarının bir bağışıklık e, durumunda olması. Yani neye karşı bağışık? enfeksiyona karşı değil, ağır hastalığa karşı çoğumuz. Kırılgan olanlarımız hariç bir balışıklık durumu var. Ama senin de söylediğin gibi kabul edilemeyecek kadar çok ölüm var hala. Hala dünyada en önemli ölüm nedenleri arasında ikinci ya da üçüncü sıradaki yerini koruyor. Niye kabul edilemeyecek kadar çok? Çünkü aslında aşısı olan, aslında testi olan, aslında yönetimini öğrendiğimiz, bizim e, elimize, bakımımıza gelen hastaları Artık öldürmemeyi başardığımız bir süreçten bahsediyoruz. Ben pandeminin ilk yılını hatırlıyorum da aşıdan önceki dönemini. Yatırdığımız 10 hastadan 3-4 tanesini ertesi gün kaybetmiş oluyorduk. Ve yağmur gibi hasta yağıyordu ve koridorlarda insanlara oksijen veriyorduk. Hiç günler onlar bizim için. Yani pandemi koridorlarında hasta bakmış insanlar için. Çok dramatik, çok dramatik şeyler yaşandı. Ama aşıdan sonra özellikle eftiki dozun tamamlanmasından sonra... Ee, ne diyelim bir ayrıcalık, bir muafiyet geliştirmeye başladık e, neyse ki. Ama pandemiyi bitiremedi aşı. Çünkü aşının pandemiyi bitirebilmesi için e, belli sayıda popülasyonun belli bir zaman aralığında aşılanmış olması gerekiyordu. Ve şunu da öğrendik ki insan toplulukları e, ortak yaşamak değil toplu yaşamak e, pratiğindeler. Ortak yaşama pratiği maalesef kaybedilmiş vaziyette. Ben, ben bunu pandeminin iyice derinleştirdiğini düşünüyorum. İyice bireyci, iyice güç etrafında odaklanan, çünkü şunu gördü insanlar, zenginler önce aşıyı yaptırdı, zenginler önce yatırıldı. Yani şu aslında bütün fay hatlarını çok derin oturumlar haline getiren bir süreçten çıktık ve e, pandeminin kolyeteral hasarları ya da yan etkileriyle bir yandan e, karşı karşıyayız. Gerçekten çok e, fazla bir nüfus, büyük sağlık sorunlarıyla karşı karşıya. Biz bunu hekimlik pratiğinde de sürekli yaşıyoruz. Bir yandan da pandemin içinden de tam çıkamadık. Aslında Dünya Sağlık Örgütü bu yılın sonu gibi bu kış büyük bir dalga yaşanmadığı için pandemiyi bitirmek niyetinde, hatta Amerika bunu Mayıs gibi yapacak ama Amerika'nın yapması çok büyük bir önem taşımıyor çünkü politik olarak bitiriyorlar, bunu biliyoruz. Ama senin de söylediğin gibi XBB15 adı verilen, Kraken adı verilen, hani şu kuzey denizlerindeki efsane ürkütücü kahramanın adı verilen çünkü bir rekombinant bu. Yani değişik bir yöntemle gelişmiş bir varyant. onun hakim hale gelmesi söz konusu o hakim hale gelince bizim e, orijinal suç için yaptırdığımız aşı ve bağışıklığımızdan da bir güzel kaçıyorlar. Bunun üzerine Dünya Sağlık Örgütü 28 Mart gibi yaptığı toplantıda eksperleri aracılığıyla bir güncelleme yaparak yüksek riskli bir grup tanımladı ve onlara ikinci hatırlatıcı dozu önerdi. Ama ikinci hatırlatıcı dozdan benim kastım burada bu varyant aşıyla ikincisi artık. Biz varyant aşıyla hiç karşılaşmamış bir nüfusuz henüz ama biz buna rağmen iki ya da üç tane hatırlatıcı dozda pat pat pat üst üste yaptırmış bir takım grupları da olan ne diyelim tuhaf bir e, ülke modeli evet. aynı zamanda. Dolayısıyla bir bilim insanı ve bir hekim olarak aslında dünya önerilerini güncelleme konusunda ve uyarlama konusunda çok ciddi sıkıntı yaşıyor. Mesela bu iki hatırlatıcı dozu yaptırmış olanlar klasik aşıyla. Şimdi evet. Dünya Sağlık Örgütü'nün e, önerisine göre e, yeni bir aşı yaptırmaları gerekmiyor. Ama şunu evet. bilmiyoruz. Bir son altı ay üzerinden geçmiş 75 yaş üzerindeki 60 yaş üzerindeki ve yüksek riskli bizim gibi sağlık çalışanlarının bir hatırlatıcı doza daha muhtacı olduğu açık bir yandan bir yandan da ne dünya önerileriyle uyuyor ne yapılmış aşılarla uyuyor böyle tuhaf bir duruma düştük ama haklısın önce iki son iki hafta epey bir yükselme şimdi Japonya Avustralya gibi e, ülkelerde yükselme devam ederken. Asya ülkelerinde yükselme devam ederken dünya tam bir yamalı borça pandemisi yaşıyor. Yani bir yerde kontrol sağlanıyor bir yerde çıkıyor. Bu arada doğal bağışıklık meraklılarına ithaf edeyim Hindistan üzerinden 10 kere doğal bağışıklık geçiştiği ülke çok yükselmeye başladı yeniden. Çünkü şunu da biliyoruz doğal bağışıklığa bizi götüren süreç aslında Covid'i geçiriyor olmak bizim bağışıklıklarımızı ciddi baskılıyor hatta aşı cevaplarımızı bile düşürüyor. Dolayısıyla pandeminin sonuna ucuna yaklaştık ama çıkmadık henüz. Türkiye'nin yeni varyant aşılarını acilen getirmesi lazım. Eski aşılarla bu iş olacak gibi durmuyor bir yandan. Ve kamuya açık paylaşımların gerçekler anlamında yapılması lazım. Şimdi ben bizdeki durumu söyleyeyim. Yoğun bakıma yatırdığımız hasta da var. Yatırdığımız hastalarda Tesadüfen COVID pozitifliği bu gelişen hastalarda var. Biz de yükselişi fark ediyoruz, bir artış var. Ama biz yani üçüncü basamak bir hastane olarak yoğun bakıma bile versek öldürmemeyi başarıyoruz artık. Ama bu her yer için böyle değil tabii. Evet. Dolayısıyla yeni e, insanlara ihtiyacımız var. Şimdi önemli verdiğim bu bilgi için çok teşekkürler. Ben Ali İstanbullu'ya e sözü bırakacağım ama şu çok önemli. Gerçekten dün ya da evvelsi bu dünyada booster doz denilen rapel dozların nasıl yapılması, ülkelerin bu konuda nasıl bir politika izleyecekleri tartışıldı. Türkiye için söz geldiğinde, söz sırası bana geldiğinde ben bir şey diyemiyorum. Çünkü bizde kim? Ulan 7-8 doz aşı olan var. Bunlar kaç evet. defa booster oldular? Niye oldular? Bunların nasıl kontrolü var? Kimse bunlara durdurak demiyor. Yani böyle böyle devam mı edecek? İşte ilk başta iki doz e, inaktif aşı olanlar onlar o iki doz hiç sayılmayacak mı? Sayılacak mı? Acayip bir karmaşa. Bu konuda herhangi bilim insanlarından, uzmanlardan bir e, danışma hizmeti alma diye bir şey. Söz konusu değil. Böyle bir garip bir e, durum ile kargaşa ile karşı karşıyayız diye düşünüyorum. Evet Alişan hocam da galiba sıra değil mi? Evet tabii ki. Eee o bölgeyle ilgili. Biz de bir tek Expo'da e, ciddi bir çadır kent gördük. Orada da e, yakaladılar bizi e, 0-6 yaş aşılamayla ilgili e, e, uyardılar. Hani burada e, bunlar eksik e, diye. E, oradakiler de bunu uyardı. Ali İhsan, e, neler demek istersin? Ben öncelikle e, COVID-19'da bir iki şey söylemek istiyorum. Bir evet. bugün 1 Nisan... E, ee, biz tüm Türkiye'de tüktepleri Birliği olarak ve olarak bir e, açıklama yaptık çünkü bugün e, Cemil Taşçıoğlu hocamızın e, ilk hekim Covid'ten ölen ilk hekim e, ve e, Covid'ten e, vefat eden tüm hekimleri saygı amacıyla yaptığımız bir açıklamaydı bu. E, Cemil hocamız biliyorsunuz hocaların hocası olarak e, tanımlanır ve gerçekten kaybı hepimizi e, çok çok üzmüştü. Bu arada Covid'de 103 hekim olmak üzere 440 sağlık e, e, emekçisi arkadaşımız vefat etti. E, bu depremde de tabii ki e, 105 hekim vefat etti. E, o nedenle e, onları da tabii ki e, saygıyla anıyorum. E, tekrardan deprem bölgesine e, gelirsek aslında sorun sadece Hatay'da değil tabii ki. E, tüm deprem bölgesinde aynı sorunlar devam ediyor. Şimdiye kadar çadır kentlerden aslında en azından konteynerlara veya prefabrik evlere geçilmesi gerekirdi. iklim değişikliklerine de göz önüne alarak. Ancak ne yazık ki oradaki bu yapılmayan bir durum birçok de davetiye çıkarmakta. İşte rüzgar olduğu zaman çadırlar uçuşmakta, yağmur olduğu zaman. E, çadırları sular basmakta, bazı yerlerde bu sel'e dönüşmekte. Bu e, tekrardan bir e, yeni bir zede yaratmak açıkçası. Hani belki deprem zede değil ama bu sefer e, ne diyelim sel zede vesaire gibi böyle e, şeyden vazgeçi e, bir türlü kurtulamıyoruz biz afetten. E, doğal afeti yönetemediğiniz zaman bu yapay afete dönüşür. Aslında şu anki yaşadığımız tabloda o. Evet deprem. E, olacaktır bu kaçınılmaz bir sonuç önlem alabildiğimiz kadar az insanımız ölecektir e, alamazsak daha çok insanımız ölecektir bu depremde gördüğümüz gibi ama ondan ötesi de çok önemli diğer afetlerde olduğu gibi bunu yönetemediğimiz zaman can ve mal kaybı gerçekten çok çok fazla olacaktır şu an onu yaşıyoruz biz Tabii ki bir tarafta salgın hastalıklar var onunla ilgili olarak Esin hocam ayrıntılı e, bilgi verdi ve bunun için e, henüz e, önlemler yeterli alınmış değil. En başta hepimizin bahsettiği temiz su sağlanması gerekir. Yeterince yeterli temizlik malzemelerinin ve hijyen şartlarının sağlanması gerekir. E, özellikle tuvalet sorununun çözülmesi gerekir. E, bugüne kadar bunlarda çok ciddi bir e, şey göremiyoruz. Bir diğer önemli bir konu ama deprem bölgesinde e, arama kurtarma çalışmaları geç başladığı için. Amputasyon çok fazla yapıldı. Bu gündeme gelmedi. Geçen gün Cumhurbaşkanı'nın bir televizyon konuşması vardı. Orada şeyden bahsetti. 850 bin amputasyondan. Hani bu o gerçeğe ne kadar yakın onu bilemiyorum. Çünkü rakam çok yüksek. Eğer gerçekse bu. Çünkü AFAD'ın açıkladığı yaralı sayısı 107 bin civarında. O zaman e, en azından 8 kat bir yaralı var demektir. E, baktığımız zaman. Ee, ve bu kadar e, bu aynı zamanda arama kurtarma çalışmalarının ne kadar da geç başladığının göstergesidir ve bunun yaratıcı yaratmış olduğu e, fiziksel ve psikolojik e, yıkım ve bunun getireceği rehabilitasyon çok önemli. Yani bizim bu insanlara en kısa zamanda e, yaşama koşullarını kolaylaştıracak ortez protez dediğimiz e, cihazları e, en kısa zamanda sağlanması gerekir. Bu insanlara fiziksel rehabilitasyon sağlanması gerekir ve aynı zamanda psikolojik rehabilitasyon sağlanması gerekir. Sorun sadece e, salgın hastalıklar açısından ele almamak lazım. Bunlar da çok çok önemli şeyler çünkü yani sağlığa topyekun bakmak durumundayız biz. Özellikle deprem bölgesinde ve herhangi bir ahbette bu şekilde baktığımız zaman e, belki yaraları daha çabuk sararız. Ancak burada... Yaraları henüz saram saramıyoruz. Saramıyoruz ne yazık ki. Her geçen gün yara e, açılıyor. Yani enfekte, enfekte olmuş gibi geliyor bana. Bir türlü iyileştiremiyoruz biz insanları. Yani oraya gördük. Evet biz bunu değişik e, şeylerle yapmaya çalışıyoruz. Sanatla yapmaya çalışıyoruz. E, başka şeylerle yapmaya çalışıyoruz ama daha merkezi çözüm lazım. Daha mer e, sistematik bir çözüm lazım. Ne yazık ki. Plansızlık, koordinasyonsuzluk hala devam ediyor. aya yaklaştığı halde devam ediyor. Bir türlü çözülemeyen bazı şeyler var. Hani dediğimiz gibi orada işte devletin yokluğunu görüyoruz. Her gittiğimiz zaman görüyoruz. Hiçbir şey yapılmadığını görüyoruz. Ama yine de oradaki insanlar dışarıdan gelen gönüllülerle birlikte ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Yaşama tutunmaya çalışıyorlar. Yaralarını sarmaya çalışıyorlar. Evet. Çarşamba günü, e, salı günü Adana'da çok güzel bir konser oldu. Ee, Konseri kim verdi biliyor musunuz? Antakya Medeniyetler Topluluğu. Ee, üyelerinden yedi tanesini kaybetmiş bu topluluk. Ancak ona rağmen Antakya'yı, Hatay'ı, e, tüm deprem bölgesini yaşatmak istiyorlar. Ee, ve bu konuda onlar da söyledi. Yani şeflerin konuşması çok e, duygu yüklüydü. Biz de de orada Saatler geçti, günler geçti, haftalar geçti. Devleti hala göremedik diyor. Onlar Yani bunu orada yaşayanlar söylüyor. Bizim dışarıdan sadece bu gözlemimiz değil. Bu nedenle çok önemli. Ve onlar medeniyet korusu, Hatay'ın çok kültürlüğünü yansıtan çok ıı, ıı, önemli işler yapıyor. Dünyanın her yerinde konserler vermiş bir topluluk. Şefini 8 saat sonra çıkarmışlar ıı, şeyden. Ben diyor, ıı, tansiyon hastasıyım. İlacım, ilacımı bulamadım ilacım yok bir diyor yıkılmış eczaneden tansiyon ilacımı çaldık dedi yani bu derece bir ortada sağlıkla ilgili dram var açıkçası Hatay'ın ben çok gittim geldim ve orada çalışma da yaptım orada Arap Aleviler üzerine yaptığım bir çalışma vardı Anadolu'nun sırlı aynısı diye özellikle Samandağ'da yapmıştım o bölgeye çok defa gidip geldim o nedenle oranın kültürel yapısı farklı gerçekten Hani bu süreçte onu korumak için her şeyi yapmak gerekir Hani ben yine Yaşar Kemal'den bir örnek vereyim kültür konusunda Yaşar Kemal diyor ki dünya binlerce çiçekten oluşmuş kültürler bahçesidir kültürler her zaman birbirini beslemiştir her kültür insan için bir zenginliktir dünyadan bir çiçek eksilirse bir renk bir koku gitmiş demektir. Dünya binlerce çiçekten oluşan bir kültür bahçesidir. Bu insanlığın ve hepimizin zenginliğidir. Bizim gibi ülkeler yüzlerce çiçekli bir kültür bahçesidir. Hatay dünyadaki bir kültür bahçesindeki çiçeklerden birisidir. Ülkemiz için ise Hatay o kültür, kültür bahçesidir. Ve oradaki biz bu kültürlerden herhangi bir tanesinin solmasına veya yok olmasına izin vermemeliyiz. Hepsini olduğu gibi yaşatmanın yollarını vurmalıyız. Ancak bunları yaptığımız zaman oradaki insanların yaralarını çok daha çabuk saracağız. Ee, onlar tekrar yaşamlarına belki evet e, e, bazı anıları e, belki bu depremde e, gitti vesaire ama e, hafızaları çok kuvvetlidir Hatay'ın. Daha önce sekiz kez, yedi kez yıkılmıştır, sekiz kez kurulmuştur. Bu sefer Sekizinci kez yıkıldı ama hepimiz eminiz ki bundan dokuzuncu kez biz Hatay'ı hep birlikte yeniden kuracağız. Yeniden Hatay'ı çok kültürlüğün başkenti yapacağız. Çok teşekkürler e, Sayın Öçen. Evet Ne yazık ki sizinle bu keyifli söyleşi zaman nedeniyle e, program sonuna diyor, geliyoruz. E, bitmek üzere son dakikalar. Esin, senin eklemek istediğin şeyler var mı acaba? Yani şöyle Ali söylediğine kesinlikle katılıyorum. Hakikaten e, merkezi olmak zorunda ve gerçekten o bağışlar ne oldu? Devlet nerede? Niye hala orada yok? Ben bunu çok merak ediyorum. İlk günlerde Türkiye'deki bütün e, gücü, bütün gerekli gücü onun en aşağı %60'ını oraya sevk etmesi gerekirdi. Bu acil durum bakımından çok önemliydi. Ama şimdi neredeyse insanlar tümüyle kendi halinde bırakılmış durumda. Yaşamı sürdürmek için gerekli temel fonksiyonlar konusunda yapılaşmış, organize edilmiş, sistematik bir yaklaşım yok. İnsanlar dediğim gibi nasıl enkazları elleriyle kazdılarsa, şimdi de elleriyle tuğla tuğla kurmaya çalışıyorlar. E, mutlaka, mutlaka e, destek görmek durumundalar. E, biz sürdüreceğiz ama bu ee, ne diyelim bu e, elekte su tutmaya benzeyen bir durum bir yandan. Tabii ki çok umutlu. Tabii ki oradaki canlılık iradesi ve yaşamı başlatma iradesi en önemli başlangıç noktası. Ama büyük bir desteğe ihtiyaç var ve büyük bir organizasyonel sürece hak ettiğimiz, şeye, hak ettiğimiz şeyi görmek zorundayız orada. Yani e, devlet bunun içindir. Evet orada devletin ağırlığını büyük çapta gereken yardımını görmediğiniz belirttik etmiş. Şimdi birisi herhalde bize seni gidiyorsun körseni gidi hain diyecektir ama evet yani burada kulaktan duyma bir bilgi değil gözlerimizde gördüğümüz bir gerçek. Ayşin sözü sana bıraktım. Evet, e, Ali İhsan, Esin Hocam e, çok iyi ifade ettiler. Zaten Ali İhsan bölgede, bölgenin duygusunu direkt yansıtıyor buraya. E, çok teşekkür ederiz. E, Medeniyetler Korosu vurgusu da çok önemliydi. Ben de çalışırken dönüp dönüp bazen Medeniyetler Korosu'nu dinliyorum. E, umut oluyor bizim için. E, biz bir şey yazmıştık giderken bölgeye. İnanıyoruz tabii ki yeniden kurulacağına. Onda hiç şüphe yok. E, bu nasıl olacak bilmiyoruz ama e, kurulacağına em eminiz. E, hani biraz Anka kuşu gibi Antakya küllerinden doğuyor. E, doğacağına da e, eminiz. E, ondan dolayı da bizim artık hani nerede oturursa oturalım. İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Trabzon artık ikinci yuvamız Antakya küllerinden doğması için. Evet, biz programımızı kaparken Kardeş Türkler ve Neşet Ertaş'tan bir parça dinledik. Onu haftaya bırakalım çünkü Ayşegül son anda bir Antakya Medeniyetler toplumunun bir parçasını çalmamızın uygun olacağını düşündü. Çok da iyi yaptı. Neyi dinleyeceğiz Ayşegül? İnsan dinleyeceğiz. insan. Peki, bu parçayla... Çok güzel. Bu parçayla veda etmiyor bana. Ali İhsan Hocam da beğendi. İyi. O zaman Esin Şenol ve Ali İhsan Ökten her sonsuz teşekkürler. E, gözlemlerimizi, gözlemlerimizi paylaştınız bizlerle. Çok önemli çünkü dışarıdan ahkam kesmek değil. E, sık sık o bölgeye gidip o bölgedeki değişimi olanları, olmayanları, eksikleri e, hesaplayıp e, açık radyo dinleyicileriyle paylaştık, paylaşıyoruz. E, tekrar teşekkürler efendim sizlere. Ayşegül'ün seçtiği parçayla bitiriyoruz. E, herkese iyi hafta sonları. Hoşçakalın. İyi hafta sonları iyi yayınlar teşekkür çok teşekkür ederiz çok teşekkürler